604, numaralı konu, Hazreti Ömer'in bir nebatinin kafasını yaran Übade bin Samid'i yaranın diyetini vermeye mahkum etmesi, evet, Übade bin Samid, Beytül Maktis'in yanında, bir nebatiyi çağırarak ondan atını tutmasını istedi, ancak nebati bunu kabul etmedi, Übade ona vurarak başını yardı, bunun üzerine adam Hazreti Ömer'e çıkarak Übade'yi şikayet etti, Hazreti Ömer de onu çağırtarak, bu adamın başını niçin yardın, diye sordu, Übade ise, ey müminlerin emiri, ona atımı tutma söyledim Ancak beni dinlemedi, ben de çabuk öfkelenen birisi olduğumdan ona vurdum, cevabını verdi, Hazreti Ömer, şöyle otur, kısas yapılacak, dedi, o sırada orada bulunan Zeyd bin Sabit kalkarak, kölen için kardeşinden kısas mı alacaksın, dedi, bu sözler üzerine Hazreti Ömer kısastan vazgeçti ve yaranın diyetinin verilmesini emretti.